Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet lalegül tv.com göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda yine lalegül tv.com izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür, Elhamdülillah. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin inşallah. Cüretimize inşallah. Allah'ım inşallah. Hocam ilk sorumuz, ben kiracıyım, 5 ay önce abimin tanıdığı bir kişinin evine taşındım. Kira kontratını yapmak üzere yanına gittiğimde, kendisine belki ev sahibi olana kadar ya da 5 yıl bu evde oturmak istiyorum diye ilettim. Kendisi de evi satmayacağını, o istediğim kadar oturacağım bana söyledi. Bu konuştuklarımız sözleşmede yazmıyor ama ben de 6000 TL taşıma masrafı yaparak eve taşındım. Ancak taşındıktan yaklaşık bir ay sonra evi satacağını söyledi ve e, sattı da şu an benim evden çıkmam gerekiyor. Bu kontratım bitmeden çıkarsam ev sahibi benim taşıma masraflarımı karşılamak zorunda değil midir? Diyelim ise bunun hükmü nedir? Kaldı ki ben bir yıl oturacak olsaydım bunu bilseydim zaten taşınmazdım demiş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu alâ Resulillah. Vesallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ba'de. Meclle Ahkam-ı Adliye diye malumunuz, 1851 maddeden müteşekkil olan, İslam fıkhına dair, Osmanlı'nın son döneminde bir heyet tarafından 9 yılda kaleme alınan bir eser vardır. Ki uzun yıllarda bu eser bir devletin anayasa niteliğini taşımış. Hatta yakın tarihe kadar yani 1985 veya 86 yıllara kadar farklı ülkelerde de uygulanarak gelmiştir. Bu kitabın 3. bölümü olan Kefalet Bahsinde sonlara doğru bir madde var. Şu anda tam maddenin rakamı aklıma gelmiyor. Orada deniyor ki bir akitten kaynaklı karşı tarafı zarara uğratmak tazmini gerekli kılar. Bu bir. Yani sizde ben bir akit yapıyorum, Hı -hı. bir anlaşma yapıyorum ve ben bu anlaşmamda, bu akitte de sizi zarara uğratıyorum. Siz zarara uğruyorsunuz değil. Yani zarar var, tağrir var. Aldanma değil, aldatılıyorsunuz. Böylesi bir durumda, sizin ne kadar bir zarara uğradıysanız bu zararı benim üstlenmem gerekiyor. Maddenin e, beyanı, açılımı. Bu birinci mesele. Şöyle kenarda dursun. İkinci olarak da, İslam fıkında icara akdi yani kira akdi, lazimi akit statüsündedir. Ne demektir lazimim? Ee, bazı akitler vardır ki, taraflar bu akdi yaptıktan sonra diledikleri durumda iki taraftan herhangi biri diğerinin rızası olmadan bu aktif bozabilme yetkisine hmm. sahip olabilir evet. Örneğin bir ortaklılık bir şirket olarak düşünebiliriz Ben sizde ortaklık yapmak istiyorum Siz de bunu kabul ediyorsunuz ve ortaklılık yapıyoruz ama belli bir zaman sonra ya ben bu ortaklığı bitirmek istiyorum dediğimde veya siz bunu dediğinde Karşı tarafın rızası olmasa da şartlar el vermesi durumunda bu ortaklığı bitirme yetkisi vardır. Bu türlü akitlere ise gayri lazimi akit denir. Yani bağlayıcı olmayan bir akit. Hı hı. Ama e, lazimi olan akit ise sizle bir bir anlaşma yaptık, bir akit yaptık. E, bu alışveriş de olabilir, kira da olabilir veya farklı bir takım akitler de olabilir. Bu akit yaparken nasıl ki ikimizin tek bir noktada irade bütünlüğüne ihtiyacımız duyuyor, duyuluyor ise yani ben ve siz bir noktada ittifak edip ve o noktada hayırlaşıyorsak hı hı. bunun bozma noktasında ise tek sizin iradeniz ya da tek benim iradem yeterli gelmez. Her ikimizin ittifak ederek bu akdi bozmamız gerekir. Böylesi bir durumda bu türlü akitlere ise lazimi akit derler. Hı. Yani bağlayıcı olan bir akit. Kira sözleşmesi ise bu ikinci statüde olan bir akittir. Yani bağlayıcı olan bir akittir. Hı hı. Eğer belli bir rakam, ve belli bir zaman şeklinde tayin edilmiş ve konuşulmuş ise e, bu resmiyete dökülsün ya da dökülmesin. Bu ayrı bir konu. Eğer bir akit bir anlaşma yapılmışsa böylesi bir durumda ne ev sahibi yani kiraya veren ne de kiralayan kimse açısından tek taraflı karşı tarafın rızası olmadan bu akit sözleşmesini fesk etme yetkisi olmaz. Hı -hı. Ancak bazı mazeretlerde bazı zaruri durumlar vardır ki özellikle kira akitleri durumunda bu akdin bozulmasını gerekli kılabiliyor. Taraflardan birinin vefat etmesi gibi. Hatta kitaplarımızda şöyle örneklendirme verilir. İşte düğün yapılması üzerine aşçı kiralandı ama işte gelin hanım vefat etti veya damat vefat etti veya düğün bir şekilde iptal oldu. Dolayısıyla aşçı kiraladık ama düğün olmayacak ortada. Hmm. Bu şekilde yapılan bir aktin fesk olması veya ticaret yapmak üzere bir dükkan kiraladınız ama e, paranızı kaybettiniz, ticaret yapacak sermayenizi yitirdiniz. Bu kira aktinin devam etmesi artık bu saatten sonra imkansız İmkansız artı zarar olarak kişiye hmm. dönecektir. Bu gibi mazeret durumlarında ticaret aktı bozulabilir. Ama keyfi olarak ben işte bu mülkümü satmak istiyorum ya da ben işte daha fazla bir bedel ile burayı bir başkasına kiraya vermek istiyorum şeklinde keyfi bir uygulama İslam'ın kabul etmediği, bu anlamda İslam'ın kabul etmediği bir gerekçe ile bunu bozma yetkisini İslam fıkı vermemektedir. Hmm. Şimdi kardeşimizin sualine baktığımız zaman diyor ki ben bir evi arkadaşımın vesilesiyle tuttum. Niyetim ev sahibi oluncaya kadar veya uzun bir zaman burada oturacağım. Hmm. Ama tabii ev sahibi oluncaya kadar e, ucu açık bir ifade. Uzun bir zaman ucu açık bir ifade. E, gerçi bunlar diyor sözleşmeye girmedi diyor. Evet. Ama biz sözleşmemizi normal kontrat üzerine yaptığımız zaman bir yıl üzerine hmm. yaptık anladığımız. Belki onu Saraten dillendirmiş olmasa da aşağı yukarı e, yani mefhumdan bunu çıkartabiliyoruz. Çünkü bildiğim kadarıyla herhalde bir yıldan daha düşük bir kontrat yok. yok. Bir yılda oturacak olsaydım yine taşınmazdım. Yine de taşınmazdım ama e, neticede bir yıllık e, bir kontratımız var. Evet. Ve bu zaman zarfı daha henüz gelmeden e, ev sahibi e, ki satmayacağını söylediği halde, Hı. uzun zaman beni burada oturtacağını ifade ettiği halde, ben onun sözüne itimat ederek buraya tuttuğum halde ve de kontratı her ne kadar uzun zaman olarak değil, bir yıllık olarak yapmış olduğumuz halde beni birkaç gün sonra çıkartıyor ise aslında çıkartma yetkisi yoktur. Peki bir şekilde beni razı etmeden bir takım imkanları kullanarak çıkartıyor ise elbette buradan kaynaklı bir zarar varsa bu zararı karşılama zorunluluğu söz konusu olacak. Evet. Hani taşınmadan kaynakta Tabii bu zarar manevi zarar olarak bunu kastetmiyorum. Evet. Maddi olarak gerçekten ödediğiniz cebinizden çıktığı bir rakam varsa bu rakamı elbette karşı taraf karşılama zorunluluğu söz konusu olacak. Hem e, cevabımızın birinci bölümünde beyan ettiğimiz mecelle kuralınca hı hı. hem de ikinci bölümde icara akdinin yani kira akdinin bağlayıcı bir akit olma niteliğiyle. Yani dolayısıyla böylesi bir durum doğru değildir ama o ki çıkartıyorsunuz, o ki böyle bir mecburiyet söz konusu oldu. O zaman karşı tarafın bu zararını da göz ardı etmemek lazım. Bu zararı da karşılamakta fayda var. Ama tabii bu şu mesele de irdelenmelidir. Yani bu adam bu evi satma niyetinde değildi de ne oldu satma konumuna düştü. Ee, belki borçlandı ve borçlar neticesi sadece bu mala tahallük etti ve bu malın satılması gerekti başka bir alternatifi olmaması gibi yani böylesi bir durumda tabii meseleler farklı farklı şekillenebilir. Ama ne olursa olsun o ki bu adamın sözleşmesi bir yıllık ise e, bu zamandan önce de çıkartıyorsa o zaman burada zararı elbette karşılaması gerekecek. Evet. Bir diğer sorumuza da hocam. Benim bir dostum var, kendisi bir sosyal medya mecrasında doğadaki fotoğrafları çekip paylaşıyor. Bu bazen <gülüyor> e, insanlarda oluyor fotoğrafın içerisinde. Sorun, bir kişinin izni olmadan başka bir insanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşması doğru olur mu? Kul hakkı meydana gelelim demişti. Elbette bu doğru bir şey değildir. Elbette bu bir kul hakkıdır. Ki artı bu sosyal medya meselesinde de yani mecranın dışına neredeyse çıkıldığı bir durum oluyor. Bizim eskilerimiz, atalarımız bir yere gittiği zaman o gittiği yerin güzelliğinden etkilenecek olan kimselere dahi bahsetmezler ki gidebilen var, gidemeyen var. Hmm. Yemiş olduğu bir şeyi değil bir insanın önünde, canlının önünde dahi yemekten hayal ederler. Eğer böyle bir durum varsa yiyorlarsa o canlı karşısındaki kişi bakın insandan bahsetmiyorum herhangi bir canlıdan ona da ondan bir parça verirler ki o da göz hakkıdır yesin ve bu şekilde karnını doyururlar veya yiyeceği şeyi tadarlar. Oysa maalesef günümüzde insanlar yediklerini hatta yiyeceklerini hatta yemeden önce bile bunları birçok insanlarla paylaşabiliyorlar. Bu bizim kültürümüze aykırı olan bir mesele artı İslami olarak da dediğimiz gibi mazar denilen bir olay vardır. O yiyeceğin veya o gitmiş olduğun yerin o güzelliğine işte falanca ne güzel tatil yapıyor, ne kadar güzel yerlere gidiyor, imkanı var deyip de ondan dolayı ah edecek olan insanlar vardır. O yüzden bunlar doğru şeyler değildir. Yani bu gibi paylaşımlar doğru şeyler değildir çünkü paylaşım, bir emir i maruf olsa bunun bir haklı gerekçesi olabilir. Yani karşı tarafa bir tebliğ, dini bir hatırlatma veya bir yanlış varsa o yanlıştan vazgeçme bu olası bir şeydir. Olması gereken bir şeydir aslında haklı zatında. Ama bir nimetten istifade ediyorsan o nimete ulaşılma noktasında da birileri açısından ciddi bir sıkıntı varsa bunu paylaşmak, bunu insanlara duyurmak o nimetin insana fayda vermesinden daha öte zarar vermesine Hı. sebebiyet verecektir. O yüzden belki sorumuz bu yönde değil ama bu konuya da temas etmekte fayda buluyorum. Gelelim sorunun mahiyeti. Hani insanları çekip de onu bir yerlerde paylaşmak ki aslında gayi insanları çekmek değil diyor, doğayı çekmek. Bunu sizler daha iyi bilirsiniz. Yani teknoloji altyapısı müsait. Onlar karartılır, onların yüzleri silinir ve o şekilde paylaşım yapacaksa da yapması gerekiyor. Ama o kişinin variyeti veya o kişinin sureti belirgin bir şekilde onun rızası olmadan onu paylaşmak dediğimiz anlamda bu da doğru bir şey değil. Çünkü hatta biz de bunu müşahede ediyoruz. Yani bir yerlere gidiyoruz kendimizce kimsenin bilmediği veyahut da kendi eş dostlarımızla beraber olduğumuz bir yerde ama hiç olmadık bir yerde, hocam falan yerdeydiniz veya filan yemeği yediniz veya filan yerde filan kişiyle görüştünüz. E kim söyledi? Birileri çekti, birileri paylaştı. E, bu şekilde hiç e, bilmediğiniz, tanımadığınız kişilerin evet. sizin hel har ve hareketinizden haberdar olması. Bunlar hakikaten hem kul hakkı niteliği itibariyle evet. hem de bizim kültürümüze aykırı olması itibariyle bir Müslümanın yapmaması gereken, daha hassas olması gereken meselelerdendir. E, kardeşimize teşekkür ederiz. En azından böyle bir sual evet. sormakla da e, bu konuya da temas etmemize sebiyet vermiş oldu. Bir yer sorumuz hocam. Akli dengesi olmayan bir kişi, kişiyi kafir edecek bir fiili yapsa, akli dengesi olmadığından sorumlu olmadığını biliyoruz. Birisi ise sosyal medyadan bu kişinin sadece yaptığı fiilini yazsa, şu kişi şöyle bir fiili yaptı diye yazsa, lakin o kişinin akli dengesinin olmadığını yazmadan paylaşsa, paylaşımın altınaysa birisi gelip o kişinin sadece filme bakarak o kişiyi tekfir etse, sonra araştırıp baksak ki o kişi akli dengesi olmayan bir kişiymiş, o tekfir eden kişi küfre girmiş olur mu? Şimdi tabii bakın bu da aslında bir evvelki ya, sual gibi evet. sosyal medyanın e, eksileri, e, eksi olarak bize yansıyan tarafları. Evet. Yani sen o kişinin yapmış olduğu bu ameliyasının o kişi açısından bir mazeretli olduğunu bildiğin halde bunu toplumla paylaşmak sana ne sağlayacak, ne getirisi olacak veya birileri tarafından nasıl bir zarara sebebiyet vereceksin evet. ki kardeşimiz bu konuda hassasiyet sahibi anladığımız kadarıyla ki olması gereken bir hassasiyet bir Müslümana, Müslüman olan bir kişiye sen kafirsin demek o küfrün kendisine döneceğini biliyor. Bu Burada da biri kalkıyor, e, birinin yapmış olduğu ameliyeden dolayı onun küfrüne hükmediyor. Ama oysa o ameliyeden dolayı o kişi başka bir etkenden kaynaklı küfre girmemiş meğer ki mükellef olmadığından dolayı böylesi bir durumda ne olur? E, böylesi bir durumda aslında نَحْنُ النَحْكُمُ بِالْزَّوَاهِرِ genel bir kuraldır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifidir. Kişi zahiri olarak Yapılan ameliyelere göre, zahiri olarak söylemlere göre onun bir hükmü vardır, o hükmü söyler. Yani şöyle şöyle amelde bulunmak insanı şuraya sokar, şöyle şöyle söylemde bulunmak insanı şuraya sokar demek. Bu küfürle alakalı da olabilir, başka şeyle de alakalı olabilir. Ama tabii meseleyi müşahhaslaştırmak noktasında ise daha titiz davranmak lazım. Çünkü orada en ufacık bir şaibe, en ufacık bir ihtimal dahi olmamalıdır. Yani sizin bahsettiğiniz kişinin küfre girdi, kafir oldu dediğinizde en ufak bir ihtimal onun o ameliyesinin bir tevili varsa o zaman böyle bir kişinin tekbirde bulunması elbette doğru bir şey değil ki. Bunu daha farklı soru cevaplarımızda evet. küfür ve tekbir arasındaki farklar ilişkisi açısından beyan etmiştik. Şu anda tekrardan buna girmeye gerek yok. Ama burada başka bir konuya da temas etmek isterim. Bir hükmün arka planı vardır. Yani o hükmün hüküm niteliğine haiz olabilmesi, delil açısından o delilin hem vurudu hem de delaleti vardır. O hükme, o, yani daha doğrusu o delilin bize gelişi kat'i ise yani kesin ise, ve o delilin, o hükme delalet etmesi de kat ise, kesin ise ifade edilecek olan hüküm kesindir. Yani yapılmaya yönelikse farz, yapılmamaya yönelikse haram olarak kayda geçer. Ama eğer delaletinde ya da vurudunda bir zanniyet söz konusu varsa, bir örnek vermek isterim. Kur'an-ı Kerim'de abdesti anlatan ayet-i kerimede وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُونَ Başlarınızı Meseddin buyurulmakta. Şimdi bu bağlamda abdeste başın mesh ayet ile sabit ee, ve bunu inkar eden de, bu ayeti bildiği halde inkar eden kimse de Allah muhafaza iman dairesinin dışında çıkar. Ancak bu ayet-i kerimenin başın ne kadarına mesh edileceğine delaleti noktası kat'i değildir. Evet. Bu konu iştihada dayalı bir konu ki e, Hanefi mezhebi nasiye miktarı demiş. Yani dörtte bir miktar demiş, işte şafi messebi bir parça yani mes denilecek miktar oraya bir temasın olmasının yeterli olacağından bahsetmiş. Diğerleri komple kaplama mes olarak beyan etmiş. Neticede göreceli olarak farklı iştahatlara sebebiyet vermiş. Ama bu ayet-i kerimenin başın dörtte birine mes etmeye delalet etmesi kat'i ama başın mes edilmesine delalet ise kat'idir. Dolayısıyla bir insan abdeste başı mes etmek farz değildir derse, bu ayet-i kerimeyi küfre girer ama dörtte birini mesletmek farz değildir derse küfre girmez. Çünkü bu anlamda delalet kat'i değil. Veya bunu eden hadis-i şeriflerin vurudu kat'i değil. Yani işte ahad olması, haber-i vahid olması hasebiyle. Bu bir. Diğer bir meselede bir hükmün her ne kadar sabit olması kat'i bir şekilde olsa da inkar eden kimseyi küfre nispet edebilmemiz o hükmün arka planındaki deliline vakıfiyet ile alakalıdır. Yani şöyle ki örneğin miras ahkamı ile alakalı babaların halleri vardır. Bu hallerden bir tanesinde işte altıda bir mirastan pay alması. Misal olarak biliyorum. Kur'an ayetiyle sabittir. Bir insan kalkıp da yok ya bir ölen çocuğun payından, mirasından baba niye altıda bir alsın çocukları varken baba hiçbir şey almamalıdır derse, bakarız bu adam veya bunu söyleyen kimseye bu konuda Kur'an ayeti var, bunu biliyor musun dendiğinde ya Kur'an ayeti olsa da bu böyle olmaz derse Allah muhafaza bu evet. insan iman dairesinden çıkar. Ama yok bu konuda bilgisi yok yani bu konunun kat'i bir delille sabit olduğuna dair bir bilgisi yok. O bağlamda söylenmişse evet e, hatta aşmış bir ifadedir, söylenmemesi gereken bir ifadedir ama en azından inkar ettiği şey kendi zamınca Kur'an ayeti değildir. Dolayısıyla bu bağlamda bu kimseye sen kafir oldun denmezsin. Bunu mütevatir hadisler ışığında da düşünebiliriz. Yani mesela deniyor ki işte bir hadisin e, ahad yoluyla gelmiş, inkar eden kimse kafir olmaz niye çünkü vuruldu katledil kesin değil hı hı. ama dese ki bir insan bunu peygamber söylemiş olsa da ben bunu kabul etmiyorum dese velek onu peygamber söylemiş olmazsa bile bu itikat insanı küfre sokacaktır itikadinin okulu itikadinin noktada o yüzden meseleleri böyle düşünmemiz gerekir yani bu ameliyenin veya bu ifadeyi kabul etmeyen bir kimseye hemen tekfir etmektense irdelememiz. Acaba bu kişi bunun arka planına vakıf mı? Yani bunun gerçekten ilahi bir hüküm olduğunu, kat'i bir hüküm olduğunu bilerek mi bunu inkar ediyor? Yoksa bu konuda cahildir, bilmiyor, köyde yetişmiştir veyahut ananiyesi vardır. Yani an an o şekilde gelmiş ve ona o kültüründe onu görmemiş, bilmemiş olabilir. Bu bağlamda mı inkar ediyor? Bunları takmak gerekir ve buna göre hüküm vermek gerekir. Bu sebepten dolayı ulemamız bir lafzın küfür lafsı olmasındaki hassasiyetiyle o lafzı telaffuz eden kimsene sen kafir oldun demesindeki hassasiyeti ciddi anlamda birbirlerinden uç kutup olarak karşımıza çıkmıştır evet. ve bu şekilde ifade etmişlerdir. Yani birinde yüzde yüz, en ufak bir şaibe dahi olmamalıdır. O ki kafir diyorsan, nokta atışı yapıyorsun çünkü ama o lafsın küfür lafzı. Ufacık bir ihtimal dahi küfür olmasını gerekli kılıyorsa ihtiyaç sadedinde küfür lafzı olarak kabul edersin. Veya küfür ameliyesi olarak kabul edersin. Ama bu yüzden bunları okuyup da veya bu gibi ifadelere mütalaa edip de sonra sen kafir oldun, sen kafir olmadığın şeklinde ahkam çekeşmek bu ciddi anlamda kişinin bilgisizliğinden kaynaklanan bir ameliyodur ki sonucu hiç güzel şeyler olmaz. Evet. Şimdi özellikle tabii ki bu <gülüyor> program meselesiyle birçok kardeşimiz bazı konularla alakalı işte hani ulaşamadıkları zaman ya böyle bir konu işlendi mi diye soruyorlar. Evet. Biz de eğer aklımızda öyle bir şey kalmışsa diyorum ki işte bak şu videoda izleyebilirsin hocam anlatmış delilleriyle ortada. Birçok şey bunu anlattığımız zaman özellikle miras konusunda ve e, şu karpayı faiz konusunda kardeşlerimize bak hocamın anlatımı böyle delilleri de bunlar dememize rağmen birçok kardeşimiz hala ya yok olmasa da olur gibi böyle bir durum söz konusu. Evet. E, yani birazcık anlatmakta da sıkıntı yaşıyoruz ama diğer konularda namaz konusu şey şöyle yapman lazım böyle yapman lazım ha doğru hocam söylemişse tamam işte delillerle anlatmış kabul ediyorum. Ama konu mirasa geldiği zaman konu diğer konulara geldiği zaman kabullenmekte biraz... Sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle hani bu bizim beş vakit cami cemaatimizdeki, kendi etrafımızdaki kardeşlerimizden kaynaklanıyor ki diğer tarafa bunu nasıl anlatacağız? Yani mesela aslında şu, İslam fıkhının gereği senin lehine olması durumunda kabullenmen, aleyhine olması durumunda kabullenmemen evet. bu aslında büyük bir çelişkidir. Bu konuda hani yine atalarımızın ifadesi doğrusunda, şeriatın kestiği parmak acımaz, Evet. Veya şeriatının kestiği kılıç acıtmaz e, misali bu gibi darb meseller yani ister benim lehim olsun ister benim aleyhim olsun yeter ki hüküm şer'i bir hüküm olsun. E, bu bağlamda kişinin menfaatine dokunuyor veya dokunmuyor. As Hatlı zatında teslimiyeti menfaatine dokunduğu halde kabullenmesi doğrultusunda gerçekten kulliyetini kul olmasını aziyetini evet. ortaya koymuş olacak. Tabii bunu söyleyelim ama diğer taraftan şu da inkar edilmemeli, bazı konular vardır ki müşevveştir. Bazı konular vardır ki fıkıhçının o konuya bakışıyla alakalı sonuçlandırmaları farklı olabiliyor yani mütalaa neticesiyle. Konu kat'i değildir, kesin değildir, evet. masır bir meseledir. Ee, tahriş yoluyla o sonuca varılmıştır. A şahsı farklı bir sonuca, B şahsı farklı bir sonuca. Yani ben A şahsının dediği sonuç benim hoşuma gidiyor ama B şahsının sonucu ise e, her ne kadar hoşuma gitmese de e, ama kalben bakıyorum ki o bana daha itminan verici geliyor derse de bu konuda da buna göre hareket etmek gerekir. Hani nasıl ki biz e, tıbbi bir mesele olduğu zaman, e, bir yerimiz ağrıdığı zaman bir doktora gidiyoruz, doktor bize dese ki hemen kalk yat işte seni ameliyat edeceğim dese kabul etmiyoruz. Ciddi bir meselesi. Araştırıyoruz. İşte araştırıyoruz, başka doktorlara gidiyoruz, onların arasında bir mukayese yapıyoruz. Kendi kanaatimize hangisi acaba daha isabetlidir şeklinde bir fikir yürütmeye çalışıyorsak e, ki nefsimize hangisi hoş geliyorsa hareket etmiyoruz. Evet. Ee, hangisinin daha şey doğru ediyorsa. olduğuna kanaat getiriyorsak, ona göre hareket ediyorsak, evet. dini konularda da aslında böyle yapmamız gerekir. Yani hoşumuza giden bir ses duyduğumuz zaman, bir fetva duyduğumuz zaman, o fetvanın kailinin kim olduğuna hiç bakmadan nefsimize hoş geldi diye hem ona teslim etmek, teslim olmak bu da nefsani bir olay evet. olacaktır. Evet. Yani en azından dünyevi işlerimizdeki sorgulamamızı, Dini, e, dini olan işlerimize de sorgulamamız e, gerekmektedir bu bağlamda. Evet hocam. Bu soruyla kısa bir araya gidelim. Aranın akabinde yine sizin göndermiş olduğunuz soruları sormaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmak. Kıymetli izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz, ben yeni evlendim, eşim mihri dün öncesi ona yaptığımız altınlar olsun dedi ve ona saydı. Sonra da mihrini helal ettim dedi ve bana verdi. Ben de bankada kasa kiraladım, oraya koydum. Bu helallik uygun olur mu? Mihrimi vermiş sayılır mıyım? Eşimle bu mihirlerle birlikte birikimimiz oldu, düğün hediyeleri ve maaşlarımız. Şu anda 110 gram altınımız var ve bir miktarda paramız var. Birikimimiz nisap miktarını geçiyor ve zekat düşüyor. Sorum şu, zekatı kimin vermesi gerekiyor? Bununla bağlantılı olarak kurbanı kim kesmesi gerekiyor? E, soru içinde aslında soru var. Evet. E, biraz e, açmamızda fayda olacak bu vesileyle. E, her şeyden önce e, bir bayan e, nikah aktiyle mehre müstahak olur. İster mehir akit esnasında konuşulmuş yani dillendirilmiş olsun isterse de dillendirilmiş olmasın, konuşulmuş olmasın. Konuşulmuş ise konuşulan miktarı vermesi, konuşulmamış ise e, me mehri misil diye tabir ettiğimiz of. o kadının e, kendi gibilerinden baba tarafındaki akrabalarının e, ne kadar bir mehre evlenmiş olmaları e, göz önünde tutularak belli bir mehir hakkı vardır. Yani nikahta mehir, e, nikahın sonucudur. E, bu sebepten dolayı mehir kadının hakkı. Peki hakkı olan bu alacağı kadın, ben şuna saydım veya buna saydım demesi caiz olabilir mi? E, o kadın bunu külliyen düşürmeye yetkisi vardır. Hı -hı. Yani kadın e, kocasına hitaben benim senden şu kadar rakam mehir alacağım var ama ben bunu sana helal ettim, helali hoş olsun demeye yetkisi var mı? Var. E, cevap var. Peki buna yetkisi olan bir kadın, ben bunu işte beni sen daha önceden verdiğin hediyeler vardı ben ona saydım veyahut da beni falan yere getirdiğin için ben o mehrimi buna saydım düşürdüm şeklinde ifade kullanması olabilir mi? Bu da evleviyette olacaktır. Bunu söylerken aklıma bir kısa geldi. Ebu Zehra menakibinde aktarıyor, müsaade ederseniz paylaşmak isterim. Fıkıhta çok kullandığımız bir mesele bu. Ee, Ebu Hanife rahimullah'a adamın biri geliyor diyor ki ya imam diyor benim bir bahçem var, bahçemde bir duvarım var. Ee, o duvarıma ben bir pencere açmak istiyorum ama komşumun tarafına bakacak olan bir yer. Komşum ise oraya pencere açmama müsaade etmiyor. Ama duvar bana ait ve benim bahçemde olan bir duvar deyince Ebu Hanife rahimullah diyor ki açabilirsin diyor senin mülkündür diyor. Tabi bu söylediğimden fıkhi bir sonuç verme gayesiyle bunu söylemiyorum, bir meseleyi aktarıyorum. Evet. Buradan bir prensip, Hı. bir mana anlayacağız ee, çünkü kitaplarımızda bazı noktalarda kişinin kendi mülkündeki tasarruf bir başkasına zarar vermemek kaydıyla caizdir ifadesinde göz ardı etmemek lazım. Bu konu onunla alakalı olarak değil ama. Bunun üzerine o kişi de o duvarına bir pencere açıyor. İşte havalansın veyahut da belki de oradan rüzgar girsin veya ışık girsin diye. Bunun üzerine o komşu zamanın kadısı olan İbn Ebi Leyla'ya gidiyor, komşusunu şikayet ediyor. Diyor ki işte duvara pencere açtı, benim bahçem artık görünür bir hale geldi ve ben bundan rahatsız oluyorum. İbn Ebi Leyla kadı olması vesilesiyle bu kişiyi çağırıyor ve derhal o duvardaki o deliği kapattırıyor. Yani pencereyi kapattırıyor, komşuna zarar veriyorsun diye. Bunun üzerine bu zat yine Ebu Hanife gidiyor diyor ki ''Ya İmam, sen bana böyle böyle fetva verdin ama i̇bn Ebi Leyla kapattırdı. Benim böyle bir hakkım meğer ki yokmuş.'' deyince Ebu Hanife Rahimullah diyor ki ''Git de o duvarı komple yık, kaldır.'' diyor. ''Ortadan kaldır, orası boş olsun.'' Ya diyor oraya bir pencere açmama müsaade etmediler. Sen bana komple duvarı kaldırmamı söylüyorsun deyince bu Hanife rahimullah sen dediğimi yap deyip onu gönderiyor ve kişi hakikaten duvarı komple kaldırıyor. Tabi diğer komşu bu sefer bahçe tamamıyla ortaya çıktı kendi bölümü. Yine gidiyor İbn-i şikayete. İbn-i Leyla, rahimullah tabi meseleyi anlıyor. Diyor ki duvar kime aitti diyor. Diyor, komşuma ait diyor, adam kendi duvarını kendisi kaldırdı, yapacak bir <gülüyor> yok diyor, ne yapalım. İster yıkar, ister Yani Onun üzerine ya diyor, sen oraya bir delik açmasına müsaade etmedin, komple adam kaldırdı deyince Nebi Leyla diyor ki fetva diyor farklı yerden aldı. Yani anlıyor meselenin biraz önceki fetvasında yanıldığını. Şimdi konumuzda bu meselenin yani ne? Kadın, mehrini külliyen yani iptal etme yetkisine Kesin sahip. sahip. Külliyen yani ben senden mehir istemiyorum. De, yani akit kastetmiyor. Akitten sonra mehir alacağı oldu hı hı. ve daha sonradan diyor ki ben bu mehrimi sana helal ettim deme etkisine sahipse ben bu mehrimi helal ettim ama şuna saydım buna saydım demesi de evleviyette de yine geçerli olacaktır. Cazibe. Pardon, parantez için şunu sorayım mı hocam. Hani nikah esnasında mihir belirtiliyor ya. Mehir belirtilmezse Nikah. Yine nikah olur, yine olur. mehir vardır. Ee, Hı -hı. Bakın mehiri helal etmek ayrı bir şey, mehirin belirlenmemiş olması ayrı bir şeydir. Yok mehir o nikah esnasında diyor ki ben mehrimi helal ettim sana diyor. Hiçbir şey belirlemeden ama mehir istemiyorum Orada diyor. belirlenmese de mehrimi sildir zaten nikahın ee, o mehri iptal ediyor. Ama ben mehirsiz olarak seninle evleniyorum dese de mehir tahakkuk edecektir. Hı, tamam. Edecektir, yine bir alacağı olacaktır kadın. Yeter ki alacak oluşsun. Alacak oluştuktan sonra kadın işte ben bunu düğünde takılanlara mahsup ettim helale hoş olsun veyahut da ben meccanen helal ediyorum dedikten sonra bu alacaklı olan kimsenin alacağını iskat etmesidir, evet. ibra etmesidir. Karşı taraf bunu ret etmedikçe yok ya benim borcum borçtur ben borcumu hala ödeyeceğim demedikçe borç düşmüş olur. Dolayısıyla bu saatten sonra bu kadının daha bu kocasından mehir alacağı olmayacaktır. Kendisi iskat ettiği için, düşürmüş olduğu için vücubiye tahakkuk ettikten sonra yani alacaklı olduktan sonra düşürdüğü için. Burası önemli. Peki bunun ötesindeki soru diyor ki işte bir birikimimiz oldu. Biz o altınları taktık şeye koyduk diyor. Kasa kiraladık orada biriktiriyoruz. Evet. Nisap miktarına ulaştı. Burada zekat kimedir? Dolaylı olarak kurban kimedir vesaire gibi sorular Yani üst üste koyduğumuz zaman. Şimdi İslam fıkhına göre evlilik, bir erkekte bir kadının hayatlarını birleştirmesi demektir. Ama hayatlarını birleştirmesi demektir. Mal varlılıklarını birleştirmesi anlamı taşımaz. Hmm. Yani İslam fıkhına göre kadının öz malı kadına aittir, erkeğin öz malı erkeğe aittir. Şöyle bir algı, İslam fıkkı açısından doğru değildir. Evlilikten sonra her iki taraf açısından elde edilen mal müşterektir. Günümüz hukuku maalesef, maalesef. bu şekilde bir e, sisteme sahip ama bu İslami değildir. Evlilikten sonra da önce de kim o malı elde etmişse, kime aitse o mal onundur. Evlilik olmaları, bunların e, kazanacakları mal ortak olmasını iktiza etmeyecek. Yani bunlar evliler ama onun ötesinde beraber mal kazanıyorlar. Yani ortaklaşa iş hı hı. yapıyorlar. o da işte birbirlerine hediye ediyorlar. Bunlar bir bahsediği yerdir. Bundan bahsetmiyoruz. Yalın evlilik yani yalın haddi zatinde mahz olarak yani başka şeylerden meseleyi soyutlamış olarak konuya baktığımız zaman evlilik mülkte ortaklığı iktiza etmeyecek. Mülkte ortaklığı gerekli kılmayacaktır. Burası önemli. Evet. Dolayısıyla şu anda birikmiş olan mal kimin malıysa zekat da ona tahdük edecek. Hı hı. Kurban da onunla alakalıdır. Ama sualde anladığımız kadarıyla hanımına vermiş, hanımı da bunlara aldıktan sonra mehrimi düşürdüm demiş. Evet. Şimdi mehrimi düşürdüm yani daha artık bundan sonra mehir alacağım yok demiş oluyor ise bu malların tamamı yani o altınlar kadına evet. ait olduğu anlaşılıyor. Ama ben bunları mehrime saydım dedikten sonra hı hı. bunları da sana hediye ediyorum deyip de kocasına tekrardan bunları vermiş evet. ise ki iki şıklı da meseleyi değerlendirelim hı. çünkü sorunun iki ihtimali de vardır. Olabilir. Böylesi bir durumda artık o mallar kadına ait değil, kocaya ait olan bir mal olacaktır. Hı hı. Ve onun sorumluluğu gerek zekat babında gerek başka baplarda da tamamıyla kocaya ait olacaktır. Yani burada o yüzden şunu netleştirmeleri lazım. Mevcut olan yani kiralanmış olan kasadaki altınların aidiyeti kime aittir? Evet. Eh, öncesinde önemli. kadına aitti olması veya kadın tarafından verilmiş olması ya öncesinde erkeğe ait olması, erkek tarafından verilmiş olması bu sonucu değiştirmeyecek. An itibariyle kime aittir? Buna bir netlik kazandırılır. Ha, belki de müşterek de olabilir. Yani yarı yarıya tamam biz bundan sonraki elde ettiğimiz malı e, bu altın yüzde ellisini, yüzde ellisi %50'si benim de diyebilirler. Böyle olursa o zaman yekün nisabı müşterek olması itibariyle hisseleri doğrultusunda bölüştürdüğümüz zaman her bir hisseye nisap düşüyor mu düşmüyor mu buna bakılır. Evet. Eğer her bir hisseye nisap düşüyor ise o zaman ayrı ayrı e, zekatla mükellefiyet, ayrı kurbanla mükellefiyet olacaktır. Ama toplamda e, nisaba ulaşıyor ama bölüştürdüğümüz zaman nisâbı ulaşmıyor ise ve bölüştürülmüş yani müşterek bir mal ise o zaman her ikisi de e, kurban kesmekte de mükellef olmayacak, zekat vermekte de mükellef olmayacaktır. Şimdi özellikle hanım kardeşlerimizden şöyle bir şey de geliyor hocam. Mesela e, hep mal varlıklarının birçoğunda erkeğin üzerine oluyor, o işte zekatı veriyor, kurbanı o kesiyor. Ama kurban bahsinde şöyle bir şey oluyor. Hani kurban kesildiği anda onun bir sevabı var işte kan işte aktığı anda, tüttem, kan, evet. e, işte veya işte sırattan geçerken o sizi işte alacak götürecek falan. işte bunları düşünerekten hanım kardeşlerimiz şunu diyor, ya biz hani üzerimize kurban vacip değil, biz kestiğimiz anda kurban kesmek istediğimize, bu bize aynı sevabı veriyor mu, aynı ölçüde midir yoksa sadaka niyetine midir? Yani Bilmiyorum. şöyle söyleyelim, bir insana bir ibadet farz değil iken o ibadeti yerine getiriyorsa bu nafile olaraktır. Hmm. Ama bazı ibadetler vardır ki farz olmaması ruhsattan kaynaklıdır. Hmm. Örneğin seferde kurban kesme mükellefiyetinin düşmesi gibi veya seferdeyken cuma namazının farziyetinin düşmesi gibi. Peki böyle bir durumda bu adam cuma namazı kılacak olsa, böyle bir durumda bu adam kurbanını kesecek olsa nafile olarak mı ibadet etmiş olur yoksa farz olan cuma sevabı farz olan kurban hmm. sevabı almış olur mu? Bu konuda e, cuma namazı hakkında zaten herhangi bir tartışma yok. İttifak vardır. Yani bu insan cuma sevabı alacağına dair. Hmm. Kurban babında ise bu konuda farklı farklı mütalaalar olsa da i̇bn Abidin Rahimullah haşiyesinde bu kişi kurban sevabını alacağı çünkü ruhsattan kaynaklı olarak kesmeme yetkisi vardı. Hmm. Ama kesmesi azimetle amel etmiş olacak. Dolayısıyla farz neyse o sevabı da almış olacaktır. Hmm. Bunu bu şekilde. Ama bazı ibadetler var ki o kişiye farz değildir. Yani ruhsattan kaynaklı değil. Hiç farz olmamışsa, buna rağmen o kişi öyle bir ibadeti yapıyorsa bu tabii ki nafil olacaktır. Hmm. Ama burada kişinin niyeti de önemlidir. Yani o yani ben farz olsaydı da bu ibadeti yapacağım evet. diyor ise Mevla Teala Hazretleri ghanidir. ondan böyle bir mükafatla de bulunmuş olması ise Mevla'nın ona inşallah merzuk olacağını temennidir. Evet hocam. Bizihtan bir diğer sorumuza da, bir yerde okuduğumda e, birikim birlikte olduğu için ortaktır, yarıya bölünür, nisap miktarı öyle hesaplanır yazıyordu. Bu uygun mudur? Biz ileride mesela ev alsak diyor, birimizin adına olacak. Malı da böyle tek bir kişiye mi bölmeliyiz? Hasılı kelam zekatı kim vermedi demişler. Eşe zekat düşer mi? Bir biraz önce de buna devamı, de devamı gibi ama ayrı yapmışlar bunu da hocam. Hani beraber alıyoruz bir ev alıyoruz birinin üzerine oluyor. İşte beraber almakta kast ne? yani nikahımız beraberken alınan mı? Evet. Yoksa o evi alırken ben de çalışıyorum, eşim de çalışıyor veyahut da müşterek çalışıyoruz. Aynı işi yapıyoruz ve beraber birikimlerimizi ortaklaşa biriktirerek ev mi alıyoruz bu mu? Evet. Eğer sadece nikahtan kaynaklı bir birliktelik ise yani kazanım noktasında erkek kazanıyorsa burada evet, kadın şöyle oldu. diyemez ya ben de onun çocuklarına bakıyorum o kazanıyor o zaman onun kazancına ben de ortağım bu doğru bir şey değil. Veyahut da işte kocanın tarlası vardır, kocanın bağ vardır, bahçesi vardır. Bir akit anlaşması olmaksızın kadın geldi orada yardım etti ona, hizmet etti. Bu bağlamda onun müşterek olmasını iktiza etmez. Bu tersi de olabilir. Evet. Ama bir akit tarzında yani biz kazancımız müşterektir, beraber kazanacağız şeklinde bir anlaşma yaparak bu şekilde bir ameliyede bulunmuşlarsa durum farklı olacaktır. Mesela diyelim ki hocam bir daireleri var veya bir mülkleri var, ticari olarak kullanıyorlar bunu. İşte nisap miktarından da yukarıda. Ticari al-sat yani. Tabii al-sat yapıyorlar. E diyor ki işte yapıyorum ama ben bunun yarısını sana hibe ettim. Mesela hanımına hibe ettim ama bütün işleri erkek görüyor. Ben sana bunu hibe ettim diyor. Bütün işler yapılıyor. Yıl sonu hesaba geldiği zaman, zekat hesabına geldiği zaman sonuçta hanımının da orada bir malı olmuş oluyor. Evet. O da ayrı bir zekat vermesi gerekiyor. Ayrı bir yani zekat. şöyle diyelim ki bu adamın ilk totalde bir parası var. Evet. Ticari, yani ticaret yapacağı Hı -hı. bir sermayesi var. Bu sermayenin yüzde elisini hanıma verdim Hı -hı. diyor. Hanım da bunu kabul ediyor, kabz ediyor. Yani evet. hibe gerçekleşiyor. Daha sonradan ama bunun işletmesini hanım Kocasına. E, kocasına tevdi ediyor, elde edilecek olan kazanç da müşterek olacaktır. Evet. Yani aslında burada koca e, o sermayenin yüzde 50'sini de asaleten kendi namına işletiyor, Hı. yüzde 50'sini de vekaleten eşi namına işletmiş oluyor ve bir dağ kablinden, oradan bir kar payı da almayacaktı. Evet. Yani biri kalkıp da sizin paranızı işletiyor, karın tamamını size veriyor. Bu şekilde bir ameliyede bulunmuş oluyor. Dolayısıyla yıl sonu geldiği zaman o elindeki yekün para neyse veya ticari mallar neyse bu neticede müşterektir. Yani hanımı ile kendisi arasında müşterektir. Bu mal nisaba ulaşıyorsa bölündüğü zaman her birinin hissesi zekatını verecektir. Ama toplamda nisaba ulaşıyor ama böldüğümüz zaman nisaba Ulaşmıyorsa... ulaşmıyor ise... Ki bu müşterek bir mal olduğundan dolayı demek ki her bir hisse, e, nisabı ulaşan bir hisse değildir. Değil. O zaman zekat vermek mükellef olmayacak. Evet hocam. Bir yer sorumuz yaklaşık 9 yıl önce olan borcumu şu an ödemek istersem nasıl ödemem gerekir? Yani aynı rakamı ödersen paranın değeri çok düşüyor. E, Tefe tüfeğe göre ödesem olur mu? Ee, yıllar önce Halil Gönenç hocamız Allah selamet tamam. versin Rabbim kendilerine sağlık. İhsan eylesin. Tamam, e, çünkü e, belli bir yaşa geldi hocamız. Bazı rahatsızlıkları da var. Bu vesile de almış olduk. Abdülfettah Bülgut'te merhud. Hmm. Allah rahmet eylesin. Tamam. Rabbim şefaatine nail eylesin. Tamam, e, Konya'da bir toplantıları oluyor ki o toplantıya ben yetişmedim. Yani yaşım ona uygun değil. E, yapmış olduğu, bilmiyorum şu anda KOMBASAM var mı yok şu mu? Yok evet. Onların uygulamış olduğu bir, yani daha doğrusu bir platform hazırlıyorlar. Orada hoca efendiler bir araya geliyorlar ve bir meseleyi tartışıyorlar. Sonradan kitaplaştırıldı. Ben bir kitaptan bunu müthala etmiştim. Hocaefendi'ye de Halil Günel hocamıza da bu konuyu sormuştum sonrasında. O da bana meseleyi aktarmıştı ama okuduğumuz gibi aktarmıştı. Konu şu. E, kişi zamanın mazide birinden alacağı olsa ve bu alacağını bir şekilde alamasa karşı taraf bunu ödemese aradan baya bir zaman geçtikten sonra ödeyecek olsa bu ödediği rakamın değer kaybını tazmin etmesi gerekir mi? Gerekmez mi? E, bu konuda e, kitaplarımıza baktığımız zaman cumhurun yani genelin görüşü para neyse o parayı ödemesi gerekir. Bu konuda ama yine İmam Ebu Yusuf Rahimullah'a nispet edilen, müntekarda yapıldan bir rivayet. Her ne kadar rivayet açısından çok kat'i olmasa da, kesin olmasa da genelde çokça dillendirilen ve günümüzde de fetvaya yansıtılan bir fetva. Paranın değer kaybının tazmin edilmesi İmam Ebu Yusuf'un görüşü. Halil Hoca bu görüşü savunuyor. Diyor ki paranın değer kaybını ödemesi gerekir diyor. O zamanında ödemeyip de karşı tarafı e, mağdur eden kişi hmm. Abdülfettah Bülgütlü Hoca Efendi de ise yok diyor. O para neyse aynısını ödeyecek diyor. Değer kaybını ödemesine gerek yoktur. Uzunca bir tartışma, deliller vesaireler falan serdirilirken yani her ikisinin, bir münazara, de, münazara, hmm. her ikisinin de bir mesnedi var. Yani ilmi olarak kitab olarak mesnedi var. En sonunda Halil Hoca e, şu şekilde bir meseleye nokta getiriyor. Diyor ki hoca Efendi Bu konuyu sizin anlamanız elbette mümkün değil diyor. Zira diyor ben diyor 30 yıl önce Suudi Arabistan'a gittiğimde ekmek biriyeldi ki bu bahsedilen tarihler herhalde yine 80'li yıllardır. Ekmek yine biriyel. Değişmemiş. Ama diyor sen diyor 30 yıl önce Türkiye'ye gelmiş olsan ve oradaki para ile memleketine dönüp 30 yıl sonra Türkiye'ye geldiği zaman o para cebindeki para değil ekmek almaya geçerliliğini yitirmiş olacaktır. Evet. O yüzden bunu algılamamanız doğaldır diyerek orada e, mesele yani hmm. zamana göre, örfe göre, Yere göre burada mekana fetva göre. Noktasında tercihi ona göre yapmanın hmm. bir de bulunduğu iklimin insanın fırkına tesirini bir nevi orada örneklendirmiş oluyor hocam efendi. Şimdi e, günümüzde de biz Karşı taraf borcunu ödememesi ve böylece para bir değer kaybetmiş ise bunu biz iki şekilde irdeliyoruz. İsmaila'da fetva kurulunda arkadaşlarla yaptığımız istişare neticesinde bu kişi ödemedi mi, ödeyemedi mi? Burası önemli. Eğer ödeyemediyse ama gerçek anlamda ödeyemediyse bazen şöyle olabiliyor malı var malını bozmak istemediği için ödemiyor. Hatta şunu da görüyoruz ya altının var diyor bozmayayım diyor kuru bozulmasın diyor. Nakdim olduğu zaman ödeyeceğim. Dolayısıyla ödeyemiyor. İyi hocam çarpanaya yatırdım diyor. Oradan şimdi bozulmaması O da bozulması <gülüyor> sen Bu tarzda değil. Gerçekten ödeyemiyor evet. ise biz bu noktada cumhurun fetvasına göre hareket edelim. Vanaziratün la meysera Kur'an-ı Kerim'in de ifadesi doğrultusunda alacaklı olan kimseye tavsiye niteliğinde ona mühlet ver eli bollaşıncaya hmm. kadar ona ilişme. Çünkü gerçekten karşı taraf ödeyemiyor. Ee, ama tabi burada yine şu hadis-i şerifi de hatırlamakta fayda vardır. Buhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerif. E, kim insanlardan borç alsa ama ödeme niyetiyle alırsa Allah ona illa ki o borcu ödettirir. Ama her kim ki ödememe niyetiyle alırsa Allah o borcu ona ödettirmez. O zay olur gider ondan bir fayda da görmeyecektir şeklinde. Peki kişi ödemiyor ise imkanı oldu halde ödemiyorsa bu bir matıldır yani e, zulümdür. Efendimiz öyle buyuruyor matlul, <gülüyor> <gülüyor> haniyüz zulmün ödeme imkanı oldu halde borcunu ödemeyen kimse zalimdir, zulmetmiştir. Böylesi bir durumda o parada değer kaybetmişse gerçekte bakın o paradan muhtemel kazançtan bahsetmiyorum. Realde bir değer kaybetmişse yani o parayla ben bu bardağı alabiliyordum ama şu anda bu bardağı alamıyorsam o zaman bu değer kaybetti demektir. O değeri tazmin ettirme hakkına sahip olur. İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah fetvasını burada devreye sokuyoruz. Genelleme olarak değil de bahsettiğimiz gibi evet. bir şıklandırma yolu üzere böyle bir şey takip ediliyor. Ama burada şu sonuç da bazen sorulabiliyor. Ya o parayı bana zamanında ödeseydi benim aktif ticaretim vardı. O, ticaretten o parayı ben takla attıracaktım. Şöyle bir kazanç temin edecektim. O kazancıma mani oldu. Bu muhtemeldir, vehmidir, kesin değildir. Bundan bahsetmiyoruz. Evet. Gerçekte realde bir değer kaybetmesi varsa, eski kitaplarımız bunu altını üzerinden yapılacağı da bazıları gümüş üzerinden yapılacağı hmm. ifade edilse de günümüzde tabi ekonomi manasında paranın değer kazanması veya değer kaybetmesi emtiyaya göredir. Yani emtiyanın, piyasadaki malların fiyatı yani değerlendirilse paranın değeri düştü demektir mallar eğer çokluk içinde olup da yani artık ucuzladıysa paranın değeri yükseldi demektir. Evet. Dolayısıyla burada bir emtihayı endekslemenin de doğru olmayacağı ki o zaman için altın müstakil bir ölçüm aleti iken ama günümüzde bazı fonlarla irtibatlandırılmasından dolayı en güzel burada üretici ve tüketici endeksi dedikleri Belli kalemler işte beyaz eşyaydı, sebzeydi, şuydu buydu. Çünkü siz belki buzdolabı alacaktınız, o bağlamda paranız artık istediğiniz buzdolabını alamıyor. Sizin açınızdan değer kaybetti ama diğer taraftan koltuk alsaydınız o koltuğu yine alabiliyorsunuz. Burada tam bir adil bir gerçekte değer bulabilme adına en güzeli işte üretici ve tüketici endeksinin yansıtılması. Bunu da güzel bir muhasebeci tarafından tespit edilerek söylenmesi. Burada tabii şu da değil hani devletin işte açıklamış olduğu enflasyon rakamları olabiliyor. Bu enflasyon rakamlarında bazı siyasi ifadelerin olduğu da söylendiği için tabii bu bizim alanımız değil. Bildiğim bir alan değil. Gerçekten bir ekonomici tarafından bu işleri bilen bir kişi tarafından bu kadar bir zaman geçti. Bu zaman zarfında bunun ödeme imkanı olduğu halde ödemedi. Bu zamanda ödeseydi bu zamana kadar ne kadar bir değer kaybetti? Bahsettiğimiz endeksler hesap edilerek bir rakam çıkartılır. O rakamı alacaklı olan kimse karşı taraftan talep eder. Artı o rakamı bir de başka bir para cinsiyle talep edip o da öderse bu zaten hiç sıkıntı olmadan evet. mutlak manada çok temiz bir helaliyet olur. Ama yok aynı cinsten dahi olacak olursa bahsettiğimiz bu i̇mam bu Yusuf'un fetvası doğrultusunda ki burada zaten buna da gerek yok çünkü burada sual eden kimse alacaklı değil. Genelde bu gibi meseleleri Alacaklısı alacaklılar soran, bu sual eder. Bu kişi... Verecekli olan kişi sual ettiği için burada hiçbir sıkıntı yok. Bu kardeşimiz hesap etsin ne kadar bir değer kaybı varsa bunu hatta fazlasıyla dahi vermek istiyorsa karşı tarafın böyle bir beklentisi yok ise böyle bir şartı da yoksa bunu da verebilir. Evet. Çünkü e, borç meselelerinde özellikle bunu söylemek istiyorum. Bir insana borç verseniz o kişi o borcu fazlasıyla size geri ödeyecek olsa bu fazlalık faiz olur mu olmaz mı? Hmm. Deniyor ki eğer borcu alan kimsenin böyle bir adeti yok ise yani sen biliyorsun ki ben işte Suat'a parayı verdiğim zaman bu bana fazlasıyla öder. O zaman bu bir beklentidir, hmm. bu doğru olmaz. değil. Veyahut da böyle bir şart koşulmamış ise veya daha önce böyle bir şey yaşanmıştır, ondan yani dolayı bir daha, manada, daha vereyim. Yani bu adama borç hmm. verdim, iyilikte bulundum. O da diyor ki ya bu borç veren kimse bana iyilikte bulundu, benim en zor durumumda bana yardım etti, gönlümden kopuyor, fazlasıyla veriyorum demesinin müstahap olduğu, güzel olduğu ve diğer kişi açısından bunun helal olacağı da kitaplarımızda hmm. meşgurdur. Faiz şeyine girmiyor. Faiz girmez Evet, güzel. Çünkü de... faiz akitle olmalıdır, akitle anlaşmayla olmalıdır. Evet. Bir diğer sorumuz ben bir firmada çalışıyorum işim icap sokağa çıkma kısıtlamalarında muaf olduğum için işe geliyorum ancak bizimle beraber çalışan diğer işçiler bu yasaklarda işe gelmeyip evde kalıyorlar bu haksızlıktır dediğimizde ise biz kısıtlamadan muaf değiliz bu sebeple işveren bizi çağırmıyor diyorlar biz bu zamanlarda çalıştığımız için e, meseleyi mesai almamız gerekmez mi bunu talep etmemiz caiz midir diye sormuşlar. Evet, evet. Yani anladığımız kadarıyla bir kurumda çalışılıyor. Hmm. Kurumda diyelim ki 10 tane e, çalışan var. Bu 10 tane çalışanın e, çalışmış olduğu alanlara göre e, diyelim ki bir tanesi kısıtlamaya tabi tutulmuyor. Evet. Normal kısıtlama zamanında gelmesi gerekiyor ve gelebiliyor da yasak Sigortalı değil. işçiler e, izin kağıdı çıkartabiliyor. Sigortası olarak çalışanlar izin kağıdı alamadıkları için hocam onlar mecbur evlerine kalmak zorunda kalıyorlar. Aslında doğrusu bu. O da olabilir. Belki şöyle de olabilir. E, Mesela diyelim ki sektörle alakalı işte, çalışanları vardır. Çalışanların içinde kurye işi yapan vardır. Evet. Bunların muafiyeti vardır. Ama diğer çalışanların ise evden yapabileceği bir iştir. Veyahut da işte muafiyeti olmayacak konumda olan bir iştir. Her ne kadar işveren açısından tek olsa da. Evet. Burada aslında bakmamız gereken bunlarla ilk yapılan iş sözleşme akti. Yani ilk sözleşme aktinde ben işte hafta içi veya haftada şu gün hariç, şu günlerde falan saat ile filan saat arasında çalışmam mukaveminde sana ben bu kadar ücret veriyorum deyip bir akit yapmışlarsa, bir anlaşma yapmışlarsa Hı. ve kişi de bu zamanla gelip çalışıyorsa bu ücrete müstahak olur. Hı. Ama diyelim ki e, zamanı tahdit edilmiş ama bu zamanda çalışmasına mani bir durum var. İşte günümüzde olduğu gibi Hı. maalesef bu salgın meselesi ki inşallah tez zamanda ümmeti e, bu beladan, bu müsübetten halâs eder. E, böylesi bir durumda bir kısıtlamadan dolayı gelemiyor. E, i̇şveren de zaten gelmesini talep etmiyor. O müstesna ama diğerlerinden bir tanesi de işte işi icabı ona izin alabiliyor işveren. Ve onun gelmesine mani bir durum yok. Ve zaten iş akdi sözleşmesi de onun içeriği iş oluyor. Hmm. Yani o kadar bir zaman oraya gelmesi gerekiyor idi. Ve mani vardı o mani de işveren kaldırdı izin alarak veya başka bir takım işlemlerle. Dolayısıyla ya benim arkadaşım çalışmıyor ben de çalışmamam gerekir. Ben çalışıyorsam mesai almayı istiyorum deme etkisine sahip olmaz. Evet. Niye? Çünkü zaten iş aktinin gereğini yerine getiriyorsun. Ya öteki gerek gereğini gere yerine getirmiyor. Birinin iş aktinin gereğini yerine getirmemesi senin getirmen durumunda artı bir hakka sahip olmanı gerektirmez. Artı o kişiye zaten harici bir nedenden dolayı işverenin bir müsamahası vardır. Bu şöyle de olabilir, iki tane işçim var işte sabah ondan akşam beşe kadar çalışacaksın dedim. Ücretleriniz bu kadar ama bir tanesi diyorum ki tamam sen 2'de gidebilirsin. Onu 2'de göndermiş olmam ötekini beşe kadar tutmam durumunda ona artı bir mesai vermemi gerektik olmaz. Ama burada iş akdinin haricinde ben ondan bir iş talep ediyorsam bu zaten mesaiye tabi olan bir şeydir. Bu yeni bir sözleşme, yeni bir akit, yeni bir konuşma doğrultusunda hareket edilecek bir işlemdir. Şimdi e, bu pandemi sürecinde e, devlet işte hani izine gönderdiği elemanlara karşılık belirli bir miktar para veriyor. E, normal bu maaşı işte diyelim ki 3 bin liraysa buradan Devlet işte bin lira, 1200 lira neyse bir para veriyor, aylık onunla geçinmek zorunda kalıyor çünkü işveren onu izine göndermiş, ekstra bir daha para vermiyor. Ama diğer ayırmadığı kişiler oluyor mesela, diyor ki 5 kişiyi göndereceğim, 5 kişi kalacak. Yani bunu işte duruma göre sen, sen, sen hiç böyle ayırt etmeksizin gönderiyor. Bunlar ekstradan, bu maaşların tamamlanmasını işverenden talep edebilirler mi hocam? Yani neticede ama o zaman zarfında orada çalışmıyorlar. Çalışmıyorlar. Yani amel iktisas etmiyorlar. Ama kendi gönder. işveren kendi gönderiyor. Diğer 5 kişiyi tutuyorsun diyor, bizi gönderiyorsun diyor. Aynı işi yapıyoruz diyor. E onları gönderseydin beni niye gönderiyorsun? Şöyle bir şey. Bunların e, iş aktiş sözleşmesinde eğer bu saatler arasında çalışma üzerine aktif yapıp da belli bir zamana kadar da tahdit edilmişse. Bunu ilk birinci bölümümüzde hani icara hakkında lüzumiyetle açıklayabiliriz. Hı. Yani bağlayıcılıkla açıklayabiliriz ki işveren tek taraflı burada işi bozamaz. Hı. Ama böyle değil. Anlık olaraksa ki genelde bu böyle oluyor. Hı. Yani işveren sana e, ilelebet iş vermek zorunda değildir. E, i̇şçilerin içinde istediği kişiyi tercih edip istediği kişiyi tercih etmeme yetkisine de sahip olabilir. Hı. Ki aslında bu bir keyfi değil. Kendince yine bir kriteri vardır Hı. orada Hı. illaki. Böylesi bir durumda ya sen onu işten çıkarmadın beni işten çıkartıyorsun veya aslında işten çıkartıyorsun demek bana mi ikinci mi? bir iş vermiyorsun evet. şeklinde bir algılamaysa bu konuda işverene ona yapıyorsan bana da yapmak zorundasın şeklinde bir baskı yani burada bir zulüm varmış gibi gözüküyor Hı. o zulmü başka bir zulümle def etmeye çalışmak olur ki bu doğru Olmuş. bir şey değildir. E, neticede iş akdidir, ben onunla da yaparım, seninle de yaparım, onunla falan tarihe kadar yaparım, seninle de filan tarihe Hı. kadar yaparım. Birinden fazla yapmam, birinden eksik yapmamı e, veya eksik yapılan kimsenin onu referans göstererek bana da fazla vereceksin deme hakkımı doğurmayacaktır. Evet hocam. Bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua bağımında neler söyleriz? Hocam? Ee, aslında bu son sorumuz e, içinde bulunmuş olduğumuz maalesef bu veba illetinden kaynaklı evet. bir e, sorun olarak karşımıza geliyor ki e, bu hakikaten insanların birbirleriyle olan diyaloğunu kopardı, birlikteliğini kopardı, Sıla-i Rahim meselesini neredeyse kökten kaldırdı. Ee, ...görüşmen gereken ne bileyim çocuğunu dahi kucağına alırken veya işte bir yeni dahi kucağına alıp bir sarılmak istediğin zaman acabalar şey. ile gözler bakılıyor. Ki bu bir büyük bir bela, büyük bir musibet ama bize büyük anlamda bir nimetin içinde olduğumuzu hatırlatmış oldu. Hmm. Yani ne büyük nimetin içindeymişiz camide gidip de yan yana saf yani. durabilmek, omuzlarımızı birbirine devirbilmek, aramıza şeytanın girmemesi için saflarımızı sıklaştırmak ne büyük bir nimetmiş. Hmm. Veyahut da birini karşılaştığımız zaman onunla kucaklaşmak, onunla musafalaşmak ne büyük bir nimetmiş. Akşamları misafirliğe gitmek, beraber oturup kalkmak, ya. sohbetlere gitmek ne büyük bir nimetmiş. Ha. Ama maalesef bu nimetler hep elden gittikten sonra kıymet diyor. Ama inşallah kıymetini bilmiş olduk. Rab'bin tez zamanda o eski o nimetlere kavuşabilmeyi de cümlemize nasip etsin inşallah. Arkadaşlarla hafta içi sohbet programları ayarlarken işte perşembe günü işte Şüpheli Hocam sohbet var. Çarşamba günü işte bir yerde Mustafa Hocam sohbet var. Ona göre ayarlama yaparken işte pazartesi günü ya bugün şuraya mı gitsek, sohbete mi gitsek? Ya bu hafta da sohbete gitmeyelim, oraya gidelim gibi böyle şeytanın zorlamaları oluyordu bize. Evet. Ki şimdi e, o sohbetleri, o ortamları ilim meclislerine i̇stesek arar olduk. bulamıyoruz. Şu an istesek de bulamıyoruz. Rabbim inşallah tekrardan nasip etsin. Amin, Allah inşallah. razı olsun hocam. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihalet.dari.göktv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.